Koskoca bir balinanın dünyayı böyle küçük bir gözle görmesi, gök gürlemesini tavşanınkinden daha küçük bir kulakla duyması şaşılacak bir şey değil mi? Ama balinanın gözleri, her şeyin büyük teleskobunun merceği kadar büyük, kulakları katedral kapılarının kemerleri kadar geniş olsa daha mı iyi görür, daha mı iyi işitirdi acaba? Öyleyse kafanızı büyütmeye değil, inceltmeye çalışın sizler de. Şimdi elimize geçirebildiğimiz tüm kaldıraçlar ve buhar makineleriyle balinanın kafasını döndürüp tepe taklak edelim. Bir merdivenle tepesine çıkıp ağzının içine bir bakalım. Kafa bedenden ayrılmamış olsa elimize bir fener alarak karnındaki büyük mağaraya da inebilirdik oradan. Şimdilik şu koca dişe tutunup çevremize bir göz atalım. Ne güzel bir ağız tanrım. Ne temiz bir ağız. Gelinlik satenler gibi pırıl pırıl, bembeyaz bir zarla kaplı. Tavanından döşemesine dek. Şimdi ağızdan çıkıp kocaman bir tütün tabakasına benzeyen ama menteşesi yanında olacağına ucunda olan o korkunç alt çenesine bir bakalım. Bu çeneyi zorlayıp bir adam boyu açarsanız sıra sıra dişlerini görürsünüz. Bir kalenin korkunç demir parmaklığına benzer bunlar. Nice zavallı balina avcısını kıstırıp delik deşik etmiştir bu parmaklık. Bu on beş ayak uzunluğundaki çeneyi, denizin derinliklerinde asık suratlı bir balinanın kafasında açılmış olarak görürseniz, daha da çok korkarsınız. O zaman çene, bedenden doksan derecelik bir açıyla sarkar, bir geminin flok bombası gibi. Bu balina ölü değildir, rahatsızdır, keyifsizdir ancak. Belki de öylesine canından bezmiştir ki, çenesinin menteşeleri gevşemiştir. Tüm balina milletine yakınır gibidir çektiği açıdan. Öteki balinalar da kuşkusuz ona lanet ediyor, çene kilitlenmesi illetine tutulmasını diliyorlardır. Çoğu zaman bu alt çene, usta bir sanatçı eliyle kolay kolay menteşelerinden çıkartılıp güverteye çekilir. Fil dişine benzeyen dişleri ve o sert balina kemiği sökülür orada. Gemiciler de bu kemikle baston, şemsiye ve kamçı sapları ve daha birçok süslü eşya yaparlar. Çene kemiği bir çapa gibi güç bela yukarı çekilince öteki işlerin bitmesi beklenir. Birkaç gün sonra hünerli birer dişçi olan Kuekuek, Dagu ve Taştego dişleri sökmeye koyulurlar. Kuekuek keskin bir kürekle diş etlerini yarar. Sonra çene mapalara sıkı sıkı bağlanır ve yukarı asılan bir palangayla dişler sökülür. Michigan öküzlerinin yabanıl ormanlarda kurumuş çınar ağaçlarının köklerini söktükleri gibi. Genel olarak balinanın topu topu 42 dişi vardır. Yaşlı balinalarda bunlar yıpranmış olmakla beraber ne çürüktür ne de bizimkiler gibi dolguludur. Bu iş bittikten sonra çene testereyle dilim dilim kesilir ve yapı keresteleri gibi üst üste yığılır. Şimdi güvertenin öteki yanına giderek kuzey balinasının başına iyice bakalım. Genel biçimiyle güney balinasının soylu kafası Hele karşıdan bakınca görünen şişkin kenarlarıyla nasıl Romalıların savaş arabasına benzetilirse kuzey balinasının kafası da küt burunlu ve kaba bir dev pabucuna benzetilebilir. İki yüzyıl önce Hollandalı yaşlı bir yolcu onun bir kundura kalıbını andırdığını söylemişti. Bu kalıbın ya da pabucun içinde masallardaki dev anası tüm çocukları ve torunları ile beraber rahat rahat oturabilir. Yanına yaklaşınca bu koca kafa bulunduğunuz yere göre değişik biçimler alır. Tepesine çıkıp F harfine benzer iki püskürtme deliğine bakarsanız kafayı üstünde iki delik olan koskocaman bir violonsel gibi görürsünüz. Gözlerinizi, başın tepesindeki o garip, tarağa benzer, ibiye dikerseniz, Görnlandlılar, deniz böcekleriyle kaplı bu yeşil nesneye, Kuzey balinasının tacı, güney balıkçıları ise külahı derler. Bu başı, çatal yerinde bir kuş yuvası bulunan, iri bir meşe gövdesine benzetebilirsiniz. O külah denilen yerde, yuva yapmış canlı yengeçleri görünce, bu benzetme ister istemez aklınıza gelir.'' Ya da aklınız taç sözüne takılırsa bu güçlü deniz ejderhasının gerçekten okyanusların kralı sayılacağını ve böyle eşsiz yeşil bir tacı olduğunu düşünmekten hoşlanırsınız. Ama bu balina bir kralsa pek asık suratlı bir kral doğrusu. Şu alt dudağının sarkmasına bakın. Bu ne korkunç bir somurtma ve dudak bükme böyle. Ölçeğe vurursanız boyu aşağı yukarı 20 ayak, eni beş ayak bir somurtma diyebilirsiniz buna. Ama bu somurtmadan 500 galondan fazla yağ çıkar. Ne yazık ki bu bahtsız balinanın dudağında bir ayak genişliğinde bir yarık vardır. Anası ona gebeliğinde Peru kıyılarından aşağı inerken kumsalları yaran bir deprem olmuştur herhalde. Kaygan bir kapı eşiğinden geçercesine bu dudağı aşarak ağzın içine kayı vermeliyim şimdi. Vallahi makinede olsam bu ağzı bir kızıl derili çadırının içi sanabilirdim. Aman Tanrım. Yunus peygamber bu yoldan mı gitti? Tavanın yüksekliği aşağı yukarı 12 ayak. Tonoza benzer köşesi de bir hayli sivri. Çatının iki yanı tüylü ve yarık. Orada pala biçiminde balina kemiğinden çok güzel tirizler görürsünüz. Ağzın her iki yanında 300 tane kadar vardır bunlardan. Üst çeneye ya da taç kemiğine kakılı olan bu trizler bundan önce kısaca sözünü ettiğimiz Venedik pancurlarını andırır. Bu kemiklerin kenarlarında püskül püskül acayip lifler vardır. Kuzey balinası bunlarla deniz suyunu süzer ve beslenme zamanında ağzını açıp birikler arasında yüzerken küçük balıkları bunlarla toplar. Bu kemikten pancurların ortasında eğri ve oyuk garip garip bazı çizgiler vardır. Kimi avcılar bunları sayarak balinanın yaşını bulurlar. Meşe yaşının kütüğündeki halkalar sayesinde ölçüldüğü gibi. Bu ölçmenin doğruluğu henüz kanıtlanmamışsa da benzetme yoluyla insana doğru gibi gelir. Her ne olursa olsun eğer bu ölçüyü kabul edersek kuzey balinaları göründüklerinden çok daha yaşlı çıkarlar. Bu pancurlar üstüne çok garip görüşler varmış eskiden. Purkas'ın kitabında bir yolcu onlara balinanın ağzının içindeki eşsiz bıyıklar diyor. Bir başka yolcu bunlara domuz kılı der. Bir üçüncüsü, Halklit'in kitabındaki yaşlı bir bay kibar bir dil kullanır onlardan söz ederken. Onun üst çenesinin her iki yanında 250 tane kadar kanatçık vardır ve bunlar dilinin üstünde bir kubbe meydana getirir. Herkesin bildiği gibi bu domuz kılları, bu kanatçıklar, bu bıyıklar, ne derseniz deyin bunlara, bayanların korselerini ve daha başka şeylerini dik tutmaya yarar. Ama uzun süredir bunlara rağbet azaldı. Kraliçe en çağında etek çemberleri moda olduğu için balina kemikleri en şanlı çağını yaşıyordu. O bayanların eskiden keyifli keyifli balinanın ağzında dolaştıkları gibi biz de bugün yağmur yağdığı zaman aynı çenenin altına kayıtsızca sığınıyoruz. Çünkü balina kemikleriyle gerilen bir çadırdır şemsiye dediğiniz. Ama şimdilik bu pancurları ve bıyıkları bırakalım ve kuzey balinasının ağzında ayağa kalkıp dört bir yanımıza yeniden bakalım. Bu sıra sıra düzenli kemik sütunları ortasında, insan kendini harlem orgunun içinde, binlerce boru karşısında sanmaz mı? Ağzın döşemesine neredeyse yapışık duran dili, orgun altındaki halısı sayabilirsiniz. Bu dil çok yağlı ve yumuşaktır. Güverteye çekildiği sırada kolayca yaralıp dağılabilir. Şunu da söyleyelim ki, şimdi karşımızda gördüğümüz bu dil altı varilliktir. Yani aşağı yukarı o kadar yağ çıkar bu dilden. İlkin söylediğimiz gibi kuzey balinası ile güney balinasının kafalarının bambaşka olduklarını açıkça anlamışsınızdır artık. Söylediklerimizi özetleyecek olursak şöyle bir sonuç çıkar. Güney balinasında bulduğumuz büyük isperme çet kuyuları, fil dişleri, esnek alt çene kemikleri kuzey balinasında yoktur. Güney balinasında ise kemikten pancurlar, o kocaman alt dudak yoktur. Dili de hemen hemen yok gibidir. Bundan başka kuzey balinasının iki püskürtme deliği vardır. Güney balinasının ise bir tek. Onlar yan yana dururken bu saygıdeğer kukuletalı kafalara son bir kez bakın. Çünkü bunlardan biri hiçbir iz bırakmadan pek yakında denize batıp yok olacak ortadan. Öteki de çok geçmeden ardından gidecek. Önümüzdeki güney balinasının suratındaki ifadeyi görüyor musunuz? Tıpkı öldüğü zamanki surat. Yalnız alnındaki uzunca kırışıklıklardan birkaçı silinmiş gibi. Geniş çayırların gamsız durgunluğu var bu alında. Ölüme aldırış etmemekten gelen bir şey bu. Şimdi öteki balinanın suratındaki ifadeye dikkat edin. Rastgele geminin bordasına sıkışan o garip alt dudağa bakın. Çeneyi sıkı sıkı kaplayan bu alt dudak, ölüme karşı cephe almış gibi durmuyor mu? Bana kalırsa bu kuzey balinası bir stoacı filozoftu. Güney balinası ise ömrünün son yıllarında belki Spinoza'ya merak sarmış bir Platoncuydu. Güney balinasının kafasını şimdilik bırakmazdan önce aklı başında bir fizyolog olarak bu balığın kaskatı alnının güzelliğine dikkat etmenizi istiyorum. Tam karşıdan bakılınca bu alnın bir şahmerdana benzeyip benzemediğini seri kanlı olarak düşünmenizi istiyorum. İşte bu çok önemli bir noktadır. Böyle olduğuna siz de inanmalısınız. Yoksa balina üstüne yazılanları okurken ne denli korkunç olursa olsun yine de doğru olan kimi olayları kuşkuyla karşılarsınız. Dikkat ederseniz görürsünüz ki normal yüzüşünde ispermeçet balinasının kafasının ön kısmı denize neredeyse dikey durur. Kafa önünün alt yanı geriye doğru bir gemi bombasını andıran alt çene kemiğine doğru yatar. Ağız tamamiyle kafanın altındadır. Yani sizin ağzınızın çenenizin altında olması gibi bir şey bu. Üstelik dikkat ederseniz balinanın burnu olmadığını daha doğrusu burna benzer tek şeyin kafasının üstündeki püskürtme deliği olduğunu ve gözleriyle kulaklarının yanlarda bulunup alnın üçte biri kadar geriye yöneldiğini görürsünüz. Demek ki ispermeçet balinasının kafası üstünde hiçbir çıkıntı ve yumuşaklık olmayan kör ve ölü bir duvar gibidir. Şunu da unutmayın ki ancak kafanın arkaya doğru kayan alt yanında kemiğe benzer bir şey vardır. Kafatası kemikleri balinanın alnının hemen hemen 20 ayak gerisinde başlar. Bu koskocaman kemiksiz yığın büyük bir tampona benzer. Biraz sonra göreceğimiz gibi bu kafanın içinde yağların en incesi vardır. Ama görünüşte böylesine yumuşacık olan başın ne yaman bir sağlamlığı olduğunu öğreneceksiniz şimdi. Kabuğun bir portakalı sardığı gibi yağın da balina bedenini sardığını anlatmıştım bundan önce. Kafa da böyledir. Yalnız oradaki yağ tabakasının inceldiği halde öyle sert bir sağlamlığı vardır ki bunun ne biçim bir şey olduğunu ancak elleriyle buna dokunanlar bilir. En sivri zıpkın, en keskin kargı kolların en güçlüsüyle de atılsa kafanın içine giremeden geri teper. İspermeçek balinasının alnı sanki at nallarıyla döşenmiştir. Burada en küçük bir duyarlılık bulunabileceğini sanmıyorum. Ayrıca şunu da hesaba katın. Hindistan'dan gelen tıka basa yüklü bir koca gemi doklarda sıkışıp birbiriyle çarpışmasınlar diye ne yapar gemici? Çarpışacakları yere demir odun gibi sert şeyler mi koyar? Hayır. En sağlam ve en kalın öküz derisinin sarılı kocaman yuvarlak üstübü ve mantar balyaları asar araya. En sağlam meşeleri demirleri koparı verecek olan bir çatışmaya bu balyalar hiç zedelenmeden rahatça karşı koyar. Ne demek istediğimi gereğince açıklamış oluyorum bununla. Aklıma gelen bir şey daha var. Öteki balıklarda dilediği gibi genişleyip daralan ve yüzme mesanesi adını taşıyan bir şey vardır. Benim bildiğim balinada böyle bir şey bulunmaz. Balina kafasını suyun içine sokup çıkardıkça kafası bir küçülüyor bir büyüyor gibidir. Buna açıklamanın hiçbir yolu yoktur. Kafasında görülmedik bir esneklik vardır sanki ve bu kafanın içindekilere hiçbir başka yaratıkta rastlanmaz. Bütün bunları düşününce şöyle bir şey geliyor aklıma. Belki de balinanın kafasında gördüğümüz ciğer gözlerine ve bal peteklerine benzeyen o gizemli gözlerle hava arasında şimdiye dek hiç bilmediğimiz, sezmediğimiz bir bağ var da bu kafa sırasında genişleyip sırasında daralabiliyor. Eğer bu doğruysa düşünün ki hem elle tutulmaz hem de en yakıcı öğe olan hava balinanın kafasına dayanılmaz bir güç veriyor.